Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Meltem Ulu. Merhaba Meltem Hanım. Merhaba. Bugün Meltem Hanım'la birlikte kendisinin Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu adlı kitabını konuşacağız. Bu kitap Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın biyografisi ve geçtiğimiz günlerde Bağlam Yayınları tarafından yayınlandı. E, Mertem Hanım, neden e, e, Halik Arnaz biyografisini yazmak sizi e, meşgul etti diyeyim? <gülüyor> e, Cevat Şakir'in e, insan yönünün, e, onun e, hayatla ve doğayla kurduğu bağın, daha geniş kitleler tarafından farkına varılmasını istedim. Yani edebiyatçı olarak biliyoruz, eserlerini zevkle okuyoruz. Ama müthiş bir hayat hikayesi var. Müthiş bir varoluş öyküsü hayatı aslında. Hiçbir noktada tükenmemek, tükendiğin anda... Kendini yeniden var edebilme becerisi varken aynı zamanda şu günlerde çok ihtiyacımız olan doğayla bütünleşik olma halinin de bir yansıması balıkçının hayatı. Dolayısıyla bu hayat hikayesinin onun bu yönünün daha geniş kitleler tarafından farkına varılmasına katkıda bulunmak istedim. Evet. E, kitabın başında bir e, sözlük var. E, sözlükçe belki demeliyiz. Küçük bir sözlük. E, bu sözlüğü nasıl oluşturdunuz? E, neden böyle bir sözlüğe gerek duydunuz? Ben sözlük e, çok seviyorum. Hem okumayı hem yazmayı. E, sebeplerden biri bu. E, bir diğeri de e, Cevat Şakir'in hayatında önemli olan, e, benim penceremden önemli olduğunu düşündüğüm... E, bazı e, maddelerle, bazı ögelerle ilgili e, minik bilgiler vermek istedim. E, tamamen bu e, bakışla yola çıkılmış ve hazırlanmış bir e, çok ufak bir sözlük o yani daha geniş yapmaktı da planım aslında ama, kısa bir şey oldu. Ama onun yola çıkış fikri de bu şekilde. Yani o bizim sanki kendisiyle ortak bir A'dan Z'ye hayatında ki bazı noktaların minik minik hikayeleri. Evet, bir nevi okuru da aslında okuyacağı hayata dair bir hazırlık belki de değil mi? Evet. Bir hazırlık. Evet, evet. Nasıl bir Hayatın içine, nasıl bir dünyaya e, girecek. Siz antropologsunuz. Bu e, biyografi e, yazma sürecinde de e, aldığınız eğitimin ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok e, bilgi ediniyoruz burada. Nesnelerin dünyasına, maddi dünyaya dair de. O da önemli. E, nasıl bir araştırma yaptınız? Ne kadar sürdü e, bu biyografiyi yazmak? Ee, araştırması çok daha uzun sürdü öyle söyleyebilirim ee, benim e, uzmanlık alanım kültürel hafıza ve fotoğraf doktoramda ee, dolayısıyla biyografi okumayı da yazmayı da e, çok önemsiyorum ee, yurt dışında biliyorsunuz biyografiler çok fazla okunuyorlar ee, bizde bu alan nedense çok e, popüler değil ee, biyografi ile çok fazla şey öğrenebiliyoruz. Yani sosyal tarihle de ilgili pek çok şey öğrenebiliyoruz. Çünkü bir insanın hayatı aslında sosyal tarihinde bir yansıması. Kim olursa olsun. Dolayısıyla tabii ki antropolog olmamın burada çok yansıması var. Süre olarak çok hatırlamıyorum. Çünkü parçalı yaptım ama hani ulaşabildiğim her şeyi okumaya çalıştım. Arkada Zengin olduğunu düşündüğüm bir kaynakça da var biliyorsunuz. Yani bir senenin üzerinde sadece o şeyi hazırlığı araştırmasını yapmak. Benim o zaten işte antropolog olmaktan dolayı araştırma kısmından da çok zevk alıyorum. Çünkü hep sizi her bir şey bulmaca çözmek gibi yani bir dedektiflik hikayesi gibi aynı zamanda her okuduğunuz şey başka bir şeye yönlendiriyor. Bir yerde dur demezseniz de aslında hiç bitmeye de Metin de çok kısa sürmedi yani o da bir senenin üzerinde. Çünkü ilk önce daha uzun bir metindi işte ben o sosyal tarihi çok sevdiğim için. Daha fazla ayrıntı vardı. Sonra onlar kısaltıldı. Sonra iç sesler ilave oldu. Yani hepsi toplamda sanıyorum dört seneyi falan bulmuştur. Evet, hazır bahsetmişken bu iç seslere de değinelim. Kitapta sizin iç sesleriniz, hatta sizin demeyelim ya da anlatıcının ve yazarın bu hayatla konuşması bir diyaloğu var. Bu neden oldu? Bu iç sesleri neden kitaba yerleştirmek istediniz? Bi biyografiyi zenginleştirmek ee, sebeplerden biri. Ee, bir diğeri e, ben metinlerle oynamayı seviyorum. Ee, böyle oyuncaklı metinler okumayı da seviyorum. Ee, o iç sesler e, farklı bir metin olarak okumak. E, e, Akmasını istedim. Yani okuyucu e, kitabın tamamını okumadan sadece iç sesleri okuyarak e, işe başlayabilir. Veya ardında kalan, onun dışında kalan e, metni okuyabilir. E, bütün bir e, okuma yapabilir. Ya da ar arkadaki e, işte kısa bir tarihçe var. Yine dönemin önemli olayları değil ama benim bakışımdan... E, Önemli olduğunu düşündüğüm olayların minik tarihleri var. Onlara paralel olarak bir okuma yapabilir. Farklı okuma olasılıklarını açık bir metin ortaya çıkmasını istedim. Ve biyografiyi de zenginleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü baştan sona anlattığım bir hikaye yani Hayatından bir kesit değil hazır yazdığım kitap. Dolayısıyla bir, bir farklılık katmak lazımdı. Ama tabii ki benim sanki balıkçı karşımdaymış, hayatımdaymış gibi kendisine seslenmekte bana müthiş bir tatmin sağladı yazarken tabii. Evet bir de şey tabii yani sizin kendi malzemenizle de konuşmanız bu, bu taraftan da bir malzemenin ortaya çıkardığı e, sizin hayalinizde sonuçta her biyografi e, onu yazanın perspektifiyle e, var oluyor aslında. E, bu, evet. e, siz aslında iç sesinizde kendi perspektifinizi de kat, katlayarak koymuşsunuz buraya e, kitapta e, o, evet. o sesle birlikte. Evet. Peki neden balıkçı diyorsunuz Halikarnas balıkçısına Cevat Şakir'e neden balıkçı? Kendisi e, dediğim gibi e, kendini yeni kendini doğurmuş e, var etmiş bir e, karakter. E, Bodrum'a e, gittikten sonra e, ismini dahi değiştirerek Halikarnas balıkçısı e, ismini e, kullanmaya başlıyor. E, balıkçı İmge olarak e, kendisine çok uyan bir tanım aslında. E, denizcilerle de müthiş bir ilişkisi var e, Bodrum'da yaşarken. E, i̇şte balık hem denizi, denizden e, bir e, kaynak e, olarak e, denizi kullanmak ama aynı zamanda Biraz mülksüz veya yersiz yurtsuz olma hali aynı zamanda benim için. Zaten kitaplarında işte kara insanı, deniz insanı ayrımını yapar biliyorsunuz. Bütün bu çağrışımları içinde barındırdığı için balıkçı demeyi tercih ediyorum açıkçası. Evet yani onu bir im, sizin de belirttiğiniz gibi bir imgeye dönüştürmek aynı zamanda evet, e, evet. balıkçı. E, bir ara verelim Meltem Hanım. Bugün ne çalalım, bir, ne istersiniz? E, ben bir Akdeniz e, ezgisi e, yine işte balıkçıya çok uyan, e, Akdeniz'i çok önemsediği için, e, Ap-Akdeniz e, der hatta Akdeniz için bir Portekiz fadosu, e, istiyorum aslında. Nasıl okunduğunu da bilmiyorum Portekizce'nin. Deniz'in şarkısı e, Türkçesi bu şarkının. Dinleyiciler tanıyordur muhakkak e, ezgiyi. Dulce Pontes yorumlayan Cançao da Domar. Umarım çok hatalı söylememişimdir. Peki. Onu dinleyelim. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Meltem Ulu ile birlikte Kendisinin bir biyofil kitabını, Halikarnas Balaküsü'nün yolculuğunu konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Meltem Hanım'ın kitabı hazırlamaya yönelik çalışmalarından, kitabın başındaki küçük sözlükten ve kitabın hazırlanma aşamasından ve kitaptaki iç sesin yapıyla kurduğu ilişkiden bahsettik. Şimdi siz de bahsettiniz. Maalesef Türkiye'de biyografi yazımı pek yani ilgi çekmiyor. Yani aslında çok bilinen edebiyatçılarımızın ya da işte de bilim devlet, devlet, devlet adamlarının, siyasetçilerin, sanatçıların birçok biyografileri varken maalesef yurt dışında Türkiye'de ...bunlara çok az rastlıyoruz. Bu da çok büyük bir eksiklik. Yani mesela bunun sormak istiyorum Sizce Bunun sebebi ne olabilir? Neden yani bu hayat hikayelerine ilgi duymuyor muyuz biz? Halk olarak ya da araştırmacılar olarak... Yani ...akademik olarak da bu ilgiye niye masar olmuyor bu kişilerimiz? Yani bu üzerinde çok konuşulup düşünülmesi gereken bir durum aslında. Ben şunu da ilave etmek isterim de ilk sorduğunuz soruya aslında onu da söylemeliydim ben çocuklar için de biyografiler yazıyorum ee, ilk yayınlanmış kitabım çocuklar için aslında yazdığım Halikarnas balıkçısı kitabı biyografi bizde sanki sadece çok sabun köpüğü bir içerikle yazıldığı zaman okuyucunun dikkatine çekiyor oysa biyografi derin bir metin ee, tabii kitap okumakla ilgili zaten çok eksikli, eksiğimiz var. Belki e, olayları e, açıkça konuşma, kabullenmeme arzusu da var e, bu eksiklikte. Yani hesaplaşmayı çok sevdiğimizi zannetmiyorum. E, e, biyografilerde zaman zaman sert hesaplaşmalar ortaya çıkabiliyor. E, dolayısıyla e, biraz... Oradan da e, kaçma hali var e, biyografilerin e, azlığında e, zannediyorum. E, dediğim gibi sadece hani böyle biraz e, dedikodu içerikli bir şeyler yazdığınızda e, insanların ilgisini çekebiliyor. O da hani benim tabii yakın olduğum e, bir e, durum değil. Bunları söyleyebilirim biyografi okuduğunda. Eksikliğine. Tabii bir de ailenin fazla farkları yaşıyorsa o da problem olabilir. Çünkü bir takım e, güneşine çıkın, çıkarılması istemedikleri şeyler de olabilir. O da e, yazarları e, ne diyeyim, motive etmeyen bir şeye dönüşmüş olabilir. Peki çocuklar için e, yazmak, çocuklar için biyografi yazmak nasıl bir şey? Farklı mı? E, şöyle e, ondan çok Ondan da çok zevk alıyorum. Ee, çocuklara hitap eden bir hikayeye oturtmak lazım tabii o e, karakter her kim ise. Ama en azından e, ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsem e, içlerinden bir kısmını biyografi e, okuyucusu olmaya e, yönlendirebilmek için bir katkım oluyorsa ne mutlu bana. E, o, onu çok önemsiyorum. E, ve çok sık karşılaşıyoruz çocuklarla. Hepsi e, çok güzel reaksiyon veriyorlar. E, bu, kendi sanatçılarımızı tanıyorlar. Yurt dışında bunun da çok örneği var biliyorsunuz. Zaten be, be, bana ışık e, e, yurt dışındaki sanatçılar için yazılan e, kitapları oğluma ilk almam e, olmuştur. E, ama çocuklar için de çok geliştirici, dönüştürücü bir e, bir tür olduğunu düşünüyorum biyografinin. Çünkü o bir pencere işte benim Halikarnas balıkçısı Osman Hamdi Bey ve Aragüler için var üç biyografi. Hepsinin içinde pek çok alana açılan minik pencereler var. Artık ailenin ve çocuğun kendi ilgisi, becerisiyle de o pencereler açılıp başka yolculuklara sebep olabilir. Evet, bence de çok e, önemli bir şey e, yapıyorsunuz. Umarım giderek de yaygınlaşır e, Türkiye'de bu durum. E, kitabın sonunda siz de bahsetmiştiniz. E, bir e, zaman akışı veriyorsunuz. E, Hı -hı. Kalikarnas Balıkçısı'nın yaşadığı dönemdeki önemli olaylar ve onun hayatına giren kişilerle ilgili de. E, bu da e, bu tür kitaplar için bence çok önemli. Çünkü nasıl bir dönemde yaşadıklarını görmek açısından e, ayrıca e, bunları bilmek de e, bu kişilerin o dönemde kurdukları ilişkiyi göstermek açısından önemli. Tabii bir taraftan e, biyografi az yazılıyor dedik ama bu Şakir Paşa ailesi aslında e, bu konuda bayağı ilgiyi çekmiş bir aile, değil mi? Sadece. Evet. Halikarnas balıkçısı değil, işte Şakir Paşa ailesi, işte şiirin devrim, e, Füreya, Ahmet Naziz. Bunlar hakkında biyografik çalışmalar var. Neden bu aile bu kadar ilgi görmüş sizce? Çok renkli yani hani başka kaç tane aile vardır bu kadar önemli sanatçıyı tarihinde barındırsın. Hem çok renkli kişilikler hem farklı bazen trajik ama dönüştürücü durumların yaşandığı da bir aile. E, müthiş bir entelektüel birikim. E, sebep bu olsa gerek. Yani e, kaç tane sanatçı saydınız. Yani he, hepsi dünya çapında e, ve hepsi birbirleriyle çok yakın akrabalar. Hani bir aileden bir kişi çıkar tamam ama e, bu burası böyle hani sanki bir üretim yapsanız e, sipariş verseniz belki Böyle bir şey çıkabilir miydi bilmiyorum. Ee, çok özel bir durum. Ee, evet. Peki mesela sizden önce Halikarnas balıkçısının bir biyografisi yazılmış mı? Ee, var bazı çalışmalar e, ama daha işte o bildiğimiz klasik e, bakış açısıyla e, yapılmış e, bir iki çalışma var. Benle eş zamanlı olan çıkan e, olarak çıkan e, bir e, eser var. E, gazete haberlerinin kendisiyle ilgili anıların toplandığı e, bir e, kitap var. E, ama işte benim zaten söyle so yapmaya çalıştığım şey işte iç ses vesaire ilave ederek biraz farklılaştırmaktı. Bu benim kitabımın kulvarı sanki biraz o genel biyografi anlayışından biraz farklı. Evet. Daha böyle kendini rahat okutan, herkesin okuyabileceği ve daha çok merak edebileceği bir dilde yazılmış. O açıdan bence de çok önemli bir kitap. Peki yeni biyografi çalışmalarınız var mı? Devam edecek misiniz biyografi çalışmaya? Ee, evet, yani e, var aklımda birkaç tane e, isim. E, kurgusunu nasıl yapabil, yapacağıma henüz karar vermedim ama sanki biraz daha... E, Düşünce ni içerecek yazacağım Metin. Ama evet devam edeceğim. Hani bu birazcık Don Quixote vari bir tavır. Biraz kendine eziyet belki. Bilemiyorum ama işte benden sonrakilere umarım daha kolay bir çalışma alanı açmakta bir faydam oluyordur. Evet, bir de bu belki de dediğiniz gibi sizden sonra da ilham vererek başka yazarlara hem çocuklar hem de yetişkinler için biyografi biraz daha yazılır hale gelebilir. Bu da çok önemli bir katkı olur. Evet, programımızın sonuna geldik. Sizin bitirirken eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani... Çok klasik şeyler aslında ama e, belki biraz daha e, okumaya metinle daha derin bir ilişki kurma. E, çocukları edebiyatla çalış tanıştırma. Gerçekten edebiyatla ama. E, çünkü çok farklı e, kitap var e, piyasada ama e, iyi metinler insan hayatında fark yaratıyor. E, bu yönde birazcık daha e, ilgi göstermeye çalışmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle çok haklısınız. Ee, çok teşekkür ederiz Meltem Hanım, ben... konuğumuz olduğunuz için. Daha nice biyografilerde buluşmak dileğiyle diyelim. Umarım. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar